Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât-i Men yehdihillahu felâ muzille ve men yudlil felâ Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu la şerîke ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd feinne istaqal hadîsî kitâbullâh ve hayral hedîyi hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü tümuri muhtasatetha ve kullu muhtasatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fılnar Tefsir dersimizde Taha suresinin 87. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. Dediler ki biz sana olan vadimizden kendi isteğimizle dönmedik. Fakat biz o kavmin zinet eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiş sonra da onları atmıştık. Aynı şekilde Samiri de atmıştı. İbn-i Abbas radyalanma dedi ki ayetin anlamı sana olan sözümüzden kendi isteğimizle dönmedik demektir. Burada yani e, sihirbazların kıssasından sonra buradan itibaren Samiri ile ilgili kıssaya e, geçiliyor. 88. ayet Bu adam onlar için böğürebilen bir buzağı heykeli icat etti. Bunun üzerine işte bu sizin de Musa'nın da ilahıdır. Fakat onu unuttu dediler. Katade dedi ki bunu söyleyen Samiri'dir. Musa Aleyhisselam Rabbini sizin yanınızda unuttu, dedi. 89. O şeyin kendilerine hiçbir sözle karşılık veremeyeceğini, kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermek gücünde olmadığını görmezler mi? Yani Samir'in yaptığı buza heykeli hakkında bu. Mücahid Rahimullah dedi ki, burada buzağı kastedilmektedir. 90. Hakikaten Harun, onlara daha önce, Ey kavmim! Siz bunun yüzünden sadece fitneye uğradınız. Sizin Rabbiniz şüphesiz çok merhametli olan Allah'tır. Şu halde bana uyunuz ve emrime itaat ediniz demişti. 91. Onlar, biz Musa aramıza dönünceye kadar buna tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz dediler. 92. Dedi ki, ey Harun, bunların dalalete düştüklerini gördüğün vakit seni engelleyen ne oldu? 93. Neden benim yolumu takip etmedin? Emrime asi mi oldun? 94 dedi ki, ey annemin oğlu saçımı sakalımı yolma ben senin İsrailoğullarının arasına ayrılık düşürdün sözümü tutmadın demenden korktum. Yani burada Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'a işte kavmin o buza heykellerine heykeline tekrar tapmaya dönmesi üzerine işte onlara neden engel olmadın halinde e, bir uyarıda bulunuyor ona çekişiyor yani ee, Harun Aleyhisselam da yani neden bu konuda e, sert değil de biraz gevşek davrandığının gerekçesini açıklıyor. Yani sen böyle söz almıştın, İsrailoğulların arasına ayrılık düşürdün, söz mü tutmadın diye beni sigaya çekmenden korktum diyor. 91. Musa ya senin zorun nedir ey Samiri dedi. 96. O da ben onların görmediklerini gördüm. Zira o elçinin izinden bir avuç alıp ona attım. Bunu böyle nefsim bana hoş gösterdi dedi. Yani elçi burada kastelen Cibril Aleyhisselam. Ali bin Ebi Talp Radyalan diyor ki, Musa Aleyhisselam acele davranıp Rabbine gidince Samir'i kalkıp İsrailoğullarının süs eşyalarından toplayabildiği kadarını topladı. Bunları bir buzağı olarak döktü. Yani e, döküm olarak eritip döktü. Sonra o bir avucu yani elçinin izinden, Cibirli Aleyhisselam'ın izinden aldı bir avucu buzağının içine attı. Ansızın o böğürtüsü olan bir buzağı oluverdi. Samiri onlara, ''Bu sizin de ilahınızdır, Musa'nın da ilahıdır.'' dedi. Harun da onlara, ''Kavmim, Rabbiniz size güzel bir ruatte bulunmamış mıydı?'' dedi. Taha 86. ayetinde bildiriliyor bu. Musa Aleyhisselam İsrailoğullarına döndüğünde Samiri'nin onları saptırdığını gördüğünden kardeşinin başını yakaladı. Harun da ona söylediklerini söyledi. Sonra Musa Samiri'ye senin bu halin ne dedi. Samir'i elçinin bastığı yerden bir avuç almıştım da onu bıraktım. Nefsinde de bana böylece süsledi diye cevap verdi. Musa Aleyhisselam buzağa gitti ve onun üzerine eğeleri koyup onlarla onu eğeledi. Buzağı bir nehrin kıyısındaydı. O buzağı tapanlardan, o sudan kim içtiyse mutlaka yüzü altın gibi sararırdı. Musa Aleyhisselam'a nasıl teybe edeceğiz dediler. Musa Aleyhisselam birbirinizi öldürerek dedi. Onlar da bıçakları alarak herkes kimi öldürdüğüne aldırmadan babasını, kardeşini öldürmeye koyuldu. Nihayet onlardan 70 bin kişi öldürülünce Allah Musa Aleyhisselam'a şunu vahyetti. Onlara... Ellerini geri çekmelerini emret. Ben öldürülenlerin günahlarını bağışladım. Hayatta kalanların da tevbelerini kabul ettim. Bunu hakim ve tefsirinde İbn Nebi Hatim sahip-i isnatla rivayet etmişlerdir. 97 Musa dedi ki, defol artık hayatın boyunca sen bana dokunmayın diyeceksin. Ayrıca senin için kurtulamayacağın bir ceza günü var. Tapmakta olduğun ilahada da bak. Yemin ederim biz onu yakacağız. Sonra da onu parça parça edip denize savuracağız. İbn Abbas radiyallahu aleyhiye ayet şöyle açıklamıştır. Yanında ibadete durdun ilahına bak. Biz onu elbette ateşle yakacağız ve onu toz halinde denize savuracağız. Yani bu sözleri Samiri'ye söylüyor Musa aleyhisselam. 98 Sizin ilahınız yalnızca kendisinden başka ilahı olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Kataderaymullah dedi ki ilmiyle her şeyi doldurmuştur. Yani vesia Kulle, kulle şeyin ilma ifadesi, ilmiyle her şeyi doldurmuştur. Yani her şeyden hakkıyla haberdardır demektir, diyor. 99 İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Şüphesiz ki tarafımızdan sana bir zikir verdik. 100 Kim ondan, yani zikirden yüz çevirirse, şüphesiz ki kıyamet günde o ağır bir günah yükünü yüklenecektir. Mücahit Rahimullah ayete geçen vizra kelimesi günah demektir, demiştir. 101 bu kimseler orada onda kalıcıdırlar. Onlar için kıyamet gününde bu ne kötü bir yüktür. İbn Abbas radıyallahu dedi ki yüklendikleri şey ne kötüdür. Evet. Burada zikir kelimesi nekre geliyor. Yani lam tarifsiz. Kur'an-ı Kerim'de ezzikr diye e, lamı tarifli olan gelen lam tarifli olarak marif olarak gelen bütün ez-zikr kelimeleri levh-i mahfuzdaki zikirdir. Yani e, levh-i mahfuzda Kur'an ve onun misli olan sünnettir. Peygamber aleyhissalatü Vesselam a Allah azze ve celle'den e, o zikirden e, bir kısmı Kur'an olarak bir kısmı da sünnet olarak vahyedilmiştir. Dolayısıyla sünnetin vahiy olan kısmı e, bu zikirdendir. Yani eliflamlı olarak gelen zikir kitabı ve sünneti kuşatan bir ifadedir. Ama nekre olarak geldiği zaman zikir kelimesi hem sünnete delalet eder, hem Kur'an'a delalet eder, hem de başka şeylere. Yani bildiğimiz zikir, Allah'ı zikretme manasına delalet eder, namaza delalet eder. Farklı manalarda gelmiştir Kur'an-ı Kerim'de nekri olduğu zaman. Ama ez zikir diye geldiğinde, yani nahnu nezzelinez zikir ayetinde olduğu gibi zikri biz indirdik, onu koruyacak da biziz. Ee, yine Nahl Suresi 44. ayetinde bildirilen zikir. O da elflağımlı bir şekilde gelmiştir. Yani kitap ve sünnet bir arada kastedilir zikir ile. Zikirden yüz çevirme de burada kim ondan yüz çevirirse, yani Kur'an'dan ve sünnetten yüz çevirirse demektir. Yani Allah'ın rasulleriyle Nebileriyle gönderdiği vahiyden kim yüz çevirirse, o şüphesiz kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. 102- o günde sura üflenir ve biz o zaman günahkarları gözleri göm gök bir halde mahşerde toplarız. 103. Aralarında birbirlerine gizli gizli şöyle derler. Dünyada sadece 10 gün kaldınız. İbn-i Abbas Radyalama dedi ki ayetin anlamı aralarında gizlice konuşurlar demektir. 104. Aralarında konuştukları konuyu biz daha iyi biliriz. Onların en olgun ve akıllı olanı o zaman bir günden fazla kalmadınız der. 105. Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki Rabbim onları ufalayıp savuracak. 106. Böylece yerlerini dümdüz bomboş bırakacaktır. i̇bn Abbas radiyalarına bitkisiz, çıplak kalacak bir şekilde dümdüz eder diye açıklamıştır bunu. 107. Orada ne bir iniş ne de bir yokuş görebileceksin. i̇bn Abbas radiyalarına orada artık ne bir çukur ne de bir tümseklik göremezsin. Yani kıyamet gününde mahşer yerinin bu şekilde olacağını bildiriyor. Dünya zaten düzdür ama mahşer günü düzlenmesiyle kastedilen işte bütün çıkıntı ve çukurların yok edilip tek bir ekmek gibi yani bir bazlama gibi diye geliyor diğer bir hadiste. Bazlama gibi dümdüz hale getirilmesi kastediliyor bu ayetlerde. 108. O gün insanlar davetçiye uyacaklar. Ona karşı yan çizmek yoktur. Artık Rahman için sesler kısılmıştır. Bu yüzden fısıltıdan başka bir ses işlemezsin i̇bn Abbas radyalanma dedi ki, Sesler susmuştur, fısıltıdan başka bir şey duyamaz. 109. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığından başkasının şefaati fayda vermez. Burada görüldüğü gibi şefaat şartlı bir şekilde nefiyediliyor. Yani Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığı kimselere şefaat izni verilecek. Onun dışında kimsenin şefaati söz konusu değildir. 110. O insanların geleceklerini de, geçmişlerini de bilir. Onların ilmi ise bunu kapsayamaz. Yani Allah Azze ve Celle geçmiş gelecek her şeyi bilir ama insanlar bunu bilemez. 111. Bütün yüzler el ve el kayyum olan Allah için eğilip boyun bükmüştür. Zulüm yüklenen ise gerçekten perişan olmuştur. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a ayeti e, ve anetil vucuh ifadesini yüzler boyun eğerek zelil olmuştur diye açıklamıştır. Talg bin Habib Rahimallah dedi ki bununla kast edilen alın avuçlar, diz kapaklar ve ayaklar ile yapılan secdelerdir. Hatade dedi ki zulüm ile kast edilen de şirktir. Yani zulmü yüklenen gerçekten perişan olmuştur. Yani şirk koşmuş olan Allah'ın huzuruna bu şekilde çıkan perişan olmuştur. 112. Her kim mümin olarak salih amel işlerse Artık o ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkar. Yani salih amelini Allah katında e, kabul görmesi sahih bir imana, geçerli bir imana bağlıdır. E, zira e, iman sahibi olmayan, yani iman derken burada Allah'a iman etse bile Peygamber'e tabi olmayan, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeyen, Kitabehli gibi kimseler, bunların da salih amelleri vardır ama o gün onlara bir fayda sağlamayacaktır. E, çünkü iman olmadan amellerin bir geçerliliği yok. Yine bir kişi Allah'a ve Resulüne iman etmiş olsa, fakat ameli salih olmasa, buna riya, bidat gibi unsurlar karışmışsa, yine böyle bir amelde karşılık bulmayacaktır, geçerli olmayacaktır. Çünkü Allah azze ve celle iki şeyi bir arada bağlayarak zikrediyor. Bu ve bunun benzeri olan ayetlerde. Mümin olarak, iman etmiş olarak huzura varmış olmak, yani şirkten, küfürden uzak bir şekilde iman etmiş olarak ve amel sahibi olarak, salih amel yani herhangi bir amel değil salih amel işlemiş olarak e, bu şekilde varsa o zulümden veya hakkının çiğnenmesinden korkmaz. İbn-i Abbas Radyalama dedi ki Ademoğlu kıyamet gününde kötülüklerinin artırılarak kendisine zulmedilmesinden ve iyiliklerinin eksiltilerek hakkının çiğnenmesinden korkmaz. Yani o gün kıyamet gününde İnsan demek ki artık kötülükleri, artık ondan sonra artırılmaz, bundan korkmaz veya iyiliklerin eksiltilerek hakkının çiğnenmesinden korkmaz. Burada bir e, şey, diğer bir hadis hatırınıza gelebilir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam müflisten bahsediyor. E, müflis olan kişi, e, yani dağlar gibi amellerle gelir, salameller işlemiştir ama... Kul hakları vardır onun üzerinde. Şuna zulmetmiş, buna küfretmiş, yani hakaret etmiş, hakkına girmiş. Bunlar ödeşme söz konusudur burada. Bu ayrı bir mesele. Katade Raymullah dedi ki, Allah ancak iman üzereyken işlenen ameli kabul eder. Yani imansız, yani sahip bir iman olmadan bunu kabul etmez. Dolayısıyla müminlerin, ehli İslam'ın, Allah Azze ve Celle'nin indinde makbul olan imanı araştırması. Yani sahih iman nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği iman nedir? Geçtiğimiz hafta bir kısım bahsetmiştik bundan. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan önce imanı öğretirdi. Yani sahih hakideyi öğretirdi. Sahih hakideyi öğrenmeleri gerekir. İnsanlar daha sonraki nesillerde, işte tebev tabinden sonraki zamanlarda imana değişik tanımlar getirmişlerdir. Bazıları sadece tasdik etmeyi, kalb ile tasdik etmeyi iman saymış. Bazıları e, kalb ile tasdik ve dil ile tasdik bundan ibarettir demişler. Ama e, sahabe ve onlara tabi olanların yolu, ta kıyamet gününe kadar gidecek olan e, onların akidesindeki iman tanımı, dil ile, kalb ile ve azalarla bir bütün olarak tasdiktir. E, yani ameller imandandır. Amellerin imandan olması, e, bu amellerin aynı zamanda sünnete uygun olması şartıyla beraber. Çünkü salih amel demek sünnete uygun amel demektir. Hem Allah'ın rızasının veçinin gözetilerek yapılmış olması, başka bir gayenin, rüya şirk gibi şeylerin karışmaması bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygunluk. Yani e, bu önemli bir mesele. İnsanların çoğunlukla gaflet ettikleri bir konudur burası. Mesela ee, haricileri anlatırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların ibadetlerinden, amellerinden bahseder. Bunlar sünnet üzere yapılan ameller normalde. Yani amelleri sünnete göre, fert olarak tek tek bu amelleri ele aldığın zaman sünnete göre işlenmiş amelleri. Yani Kur'an okumaktır, namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, cihattır. Ee, sünnete göre icra edilen ama bundaki aşırılık sebebiyle yani sahabenin yolundan daha fazla yapmaları anlatılıyor. Bununla beraber akidelerinde de bir bozukluğa da işaret ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Daha sahabe aslında yani hayattayken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken bazı sahabeler biliyorsunuz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 Yani ümmet buna çünkü müptele olmuş. Mesela sahur vakitlerinde temkin koymuşlar, iftar vakitlerinde 10 dakika, 20 dakika neyse kendiliklerinden temkin koymuşlar. İşte riske girmesin ibadetimiz. Yani bu anlayış şu manada. Sanki sen o 10 dakika temkini koyup da 10 dakika fazla oruç tutmakla Allah azze ve celleye daha fazla yakın olacakmışsın gibi. Yani insanlar böyle algılıyor.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 Yüz çevirmek yoluyla veyahut da peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığından daha fazla yapmak gibi sünnetin sınırlarını aşmak şeklinde bidat dediğimiz yolu olur. Bunun ne çivilcesi yani şunu yapanlar mesela yüz çevirenler azab ile edilmiştir can yakacağı azapla. Diğeri ise.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 Yani ruhsatı küçük görme, bundan yüz çevirme bu tehlikeli bir yoldur. Ee, oğlu Allah Azze ve Celle'ye karşı ibadetleri, helal haram hükümleri de böyledir. Kendine zorlaştırdıkça Allah da ona zorlaştırır. Diğer bir hadiste bildirilmiştir bu. Bu din metindir. Kim ona karşı zorlamaya kalkarsa Allah da ona zorlaştırır diye bildiriyor Nebi Aleyhisselam. İşte daha önce şu Yahudilerin kıssasında da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 bize emir olunmuş bir şey var. O sınırları muhafaza etmek. Yani bu nakulluk etmiş olursun. Daha önce anlattık belki. Ali radıyallah ne diyor? Şayet din akıl ile olsaydı meslerin üzerine değil, altını meshederdim ama sünnet böyle gelmiştir diyor. Yani Allah Resulü'nün meslerin üzerine meshettiğini gördüm diyor. Akıl ile olsaydı nasıl olurdu? Yani Ali radıyallah bir tevcih yapıyor. Yani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 Bunlar hemen gidip oraya bakmaya çalışıyorlar. Aa güneş diye birbirlerine gösteriyorlar. İbn e Radyolan diyor ki, siz diyor ne yapıyorsunuz diyor. Allah'a yemin olsun, Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam belirlediği vakit budur diyor ve İsra suresinin 78. ayetindeki e, ifade de bu şekildedir diyor. O duluküş şemsi ifadesini, duluküş şemsi ila gasâqileil e, tabirini böyle tefsir ediyor. Arap dilinde, Arap dilinde elileil kelimesi. Buna gelelim. Bakara suresi 187. ayetinde orucu ilerleyin, geceye kadar tamamlayın diye buyuruluyor. Peygamber Aleyhisselatü o İbn-i Effar gelen rivayette gecenin şuradan geldiğini, gündüzün şuradan gittiğini ve güneşin gurup ettiğini, kaybolduğunu gördüğünüz zaman oruçlu iftihar etmiştir. Yani oruç artık bitmiştir diyor. Orada yani böyle söylemesine sebep olan hadisede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 Ama her gün güneş, örnek veriyorum, 8'de, 8'i 1'e... tam her gün geçir, güneş, her gün güneş benim orada, evim orada, orada çatının orada, misal, altı batıyor, misal. Her gün o vakitte batıyor. O zaman burada oturmuş olsak, şurada oturmuş evet. olsak, öyle neyi mi açmamız gerekir? Hayır, ikindi vaktinin çıkması lazım. İkindi vakti çıkar çıkmaz, e, okuluşu açmamız gerekir. Çıkar çıkmaz değil, güneşin battığını gördüğün anda. Mesela buradan biz e, buradan göremezsin de...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 Yani böyle bir söz söylemesinin sebebi Allah'u öyle, buna benzer e, hadiseler. Çünkü ikindi vakti aşınca e, iftarını yap demesinin ne manası vardır tabi'nin? Evet, yani bu konuda biz Allah Azze ve Celle'den gelecek ruhsata, ondan gelecek ihsana muhtaçız. Eyvah Aleyhisselam'ın dediği gibi, yani ben seni zengin kılmadım mı diyor Allah Azze ve Celle?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 فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ Melik kelimesini burada hükümdar diye tercüme ettik. Sana onun vahyi tamamlanmazdan önce Kur'an'da acele etme ve Rabbim benim ilmimi artırdı. Mücahit Rahimullah dedi ki, onu sana açıklayıncaya kadar başkasına okuma demektir. Demek ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an kendisine e, vahyedildiği gibi açıklaması, beyanı da vahyediliyordu, bildiriliyordu ki e, bu sünnetin vahiy oluşuna açık bir delildir aynı şekilde. Tıpkı Kıyamet Suresi 16-19 ayetlerinde olduğu gibi. Dilini depretme. İşte onun beyanı bize aittir diye devam edemekte Burada da aynı şey var demek ki. Kur'an'da acele etme. Onun vahyi tamamlanmazdan önce. Kur'an'da acele etme ve Rabbim benim ilmimi artır. Diye. Mücahit diyor ki, sana onu açıklayıncaya kadar başkasına okuma. Yani okuyacağı şey Kur'an'ın lafsıdır. Kur'an metnidir. Açıklaması Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sünnettir. Yani sünnet vahiydir. Buna delildir bu da. Katada dedi ki, sana onu açıklayana kadar Kur'an'da hüküm vermekte acele etme demektir. Bu da yani aynı şeyi söylüyor Mücahit Rahimullah'la. Her iki rivayette sünnetin vahiy olduğuna delildir. Yani Kur'an Muhammed Aleyhissalatu Vesselam indirildiği gibi onun açıklaması beyanda indiriliyordu. Tıpkı Hasan bin Atiyeraym olan söylediği gibi Cibril Aleyhisselam Kur'an'ı indirdiği gibi onun açıklaması olan sünneti de indiriyordu demiştir. Ebu Reyre Radiyallah'tan Resulullah Sallallahu Aleyhi şöyle dua ederdi. Allah'ım öğrettiğin ilmi bana faydalı kıl. Bana faydalı olan şeyleri öğret. ilmimi artır. Her halkarda Allah'a hamd olsun. Bunu Tirmizi ve İbn Mace sayısında rivayet etmişlerdir. Bundan sonrasında 115. ayetle buradan itibaren Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ın ahdini anlatmaya başlıyor. İnşallah bir sonraki derste Taha suresine buradan devam ederiz. Subhanak Allahu Mevlhabandik ve Eşadu İlahi Lantibatekilah Şerikerek ve Estafrukeve Tu Bileik.